Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali, hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili açıkladığı dinleyicileri, bir ekoloji politikte ile birlikteyiz. Bugünkü konuğum Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden sevgili Mehmet Ali Adıyaman, üniversitenin felsefe bölümünden. Zaten artık Nevadali arkadaşımızı tanıdınız yani birkaç program yaptık. Şimdi hoş geldiniz hocam. E, merhabalar hoş bulduk. E, şimdi sevgili dinleyiciler hazır e, Greta Thunberg'de tartışma konusu olmuşken birçok yerde basında eleştiriler falan çıkmışken biz bir ekoloji aktivizmiyle böyle bir geriden bugüne kadar bir bakalım dedik. Birkaç böyle farklı yönüyle ekoloji aktivizmini inceleyeceğiz. Hocam ekoloji aktivizminin tarihçesine kısaca bir baksak mı? Hani böyle uzun e, olmamak kaydılar çünkü programı tamamen ona ayırmayalım diye. Ne dersiniz? Ha, olabilir. Ee, ekolojik aktivizmi aslında e, 1900'lerin başına romantik hareketin e, bir sonucu olarak 1950'lerde 60'larda tamamıyla artık evrilerek 68 hareketlerinden sonra özellikle e, ortaya çıkmış. Bir toplumsal hareket öğrenci hareketlerinden ortaya çıkmış. Özellikle savaş karşıtı dediğimiz İkinci Dünya Savaşı'ndaki kullanılan atom bombası, Hiroşima ve ya, Nagasaki yapılan e, bombalardan sonra bir de nükleer denemeler de dahil olmak, bir, olmakla birlikte e, bir toplumsal kaygı sonucu e, tekniğin bu yıkıcı e, unsurlarına karşı e, bir toplumsal refleks gelişti. Bir de ekolojik ve çevresel sorunlar işte kirlilik gibi, büyük çeşitlerin azalması gibi, denizlerin ya da göllerin vesaire şeylerin epeyce bir kirlenmesi, balıkçılığın azalması ya da balık türlerinin azalması, ölümlerinin çoğalması, çoğalması kıyıya vuran balinalar, doğa yapımı, işte yeşil alanların tahribatı gibi ekolojik meseleler. kirlilik, yani devasa çöp yanların oluşması. E, kentleşme, sanayileşme gibi unsurlarla birlikte e, doğanın yavaş yavaş yitirildiğini e, gören e, araştırmacılar, bilim uzmanları ya da bu konuda özellikle Samurai Burfi mesela 1952'de e, Sentetik Çevremiz adlı bir eser yazar e, Lewis Herker ismiyle sonra dedikler, Sessiz Bahar ismini yazan e, Russell Carson özellikle Sessiz Bahar derken e, kuşların ölümünden bahseder e, böyle giderse kullanılan e, zehirli ilaçların suçların ee, ölümüne sebebiyet vereceğini ve artık bardak koşarın sesini duyamayacağımızı belirten e, çok önemli bir kitap yazdı ve bu kitap büyük sesler getirir. Ee, 1960'lardan itibaren Önüklü Vietnam Savaşı ile birlikte e, ortaya çıkan barış hareketleri e, sivil itaatsizlik eylemleri e, öğrenci hareketleri bütün bunların içerisinden bir de ekolojik duyarlılık, e, çevreye kendine konu edinen, doğa savunuculuğunu yapan e, ve feminist hareketlerle birlikte ele ele veren e, yeni bir hareket ortaya çıktı. E, ve ismi genelde işte çevreciler denildi, yeşiller denildi, sonra işte radikaller denildi, e, sonra radikal çevreciler, sonra ekolojistler gibi farklı tanımlamalar, isimlemeler altında e, tanımladık ki ve hala da öyle. Kendi içerisinde birbirinden epey farklı yaklaşımları, farklı örgütleri barındıran, bir e, harekete dönüştü. Bu konuda birkaç sene şey değinmek gerekiyor. İşte De, gibi. Mesela yeşil barış adı altında e, bizim bildiğimiz e, sürekli e, ekotaj ya da ekolojik sabotaj eylemleri yapan, işte e, fabrikaların e, demir parmaklara kendini bağlayan e, ya da işte büyük e, e, filoların önünü böyle denizi kirleten o petro şirketlerinin e, gemilerini e, engelleyen ya da çivileme dediğimiz ormanların hani kesilmesini önüne geçen ekipmanlara zarar veren bir tür eylemler yapan ve gittikçe de kültüselleşen ve insanların da bu konuda duyarlı epey bir gittikçe artan ve gündemleşen bir hareket ekolojik aktivizmi. Fakat son yıllarda ekolojik aktivizm artık kabul edildi çünkü gerek Birleşmiş Milletler Iklim Değişikliği Panelinin hani Birleşmiş Milletlerinin artık bu dünyanın gündemine getirmiş e, halini ya dünya gündemine getirmesiyle birlikte e, hükümetlere çağrıda bulunan e, neredeyse devletler üstü bir mesele haline geldi. E, ve her yıl da bununla ilgili e, işte Dünya Günü dediğimiz, Dünya Çevre Günü dediğimiz günler adı altında e, eylemler yapıldı. Dünyanın belirli merkezlerinde e, ortaya konuldu bir hareket olarak ortaya çıktı ya da sertildi bir gelişti ve gelişmeye de devam ediyor. Ee, radikalleşen kanatları da var. Ee, gayet insani ve masumane ve özellikle de şunu belirtmem gerekiyor. Çünkü e, barış e, etki ya da barış hareketi diyebileceğimiz e, barış hareketleri pardon, yani barışlı savunanlar için söylüyorum. E, o hareketlerin içerisinden sevkilen bir e, tarafı var ekolojik düşüncenin ya da ekolojik hareketlerin aktivizmini, e, bunlara vurgu yapmak gerekiyor. E, çünkü ekolojik aktivizminin e, her cilde bir savaş karşıtlığı pozisyonu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü onlara göre, özellikle nükleer savaş tehditinden sonra e, en büyük e, ekolojik yıkımın savaşlar olduğuna dair vurguları var. 1960'larda, 70'lerde, 80'lerdeki bu kez devam etti. Ki hala da aynı şekilde. En büyük ekolojik yakın zaten savaşın bizdendi kendisini çünkü savaş ekonomisi doğayı tahrip eden canlıları öldüren bir ekonomi. Dolayısıyla savaş ekonomisine karşı ekolojik aktivizminin tepkisi bu yönüyle tam da barış etkinin içerisinde yer aldığını ya da barış ya da savaş karşıtı hareketlerin içerisinde yer aldığını belirtmekte fayda var. Ee, savaşa karşı durmak en aslında, büyük ekolojik bir aslında slogan olarak da söylemek gerekirse. Çünkü bu hareket ya da aktivizm e, savaş karşıtlığı üzerinden diyoruz ama e, tabii savaşın ekolojik tahribatı beraberinde getirdiğinden dolayı. Çünkü Nagasaki'ye ve Hiroshima'ya atılan bombalardan sonra e, doğada neler olup gittiğini biz e, insanlık olarak gayet iyi bir şekilde deneyimledik. Dolayısıyla savaşlar bu anlamda ekolojik yıkımın büyük sebeplerinden birisi olması münasebetiyle ekolojik hareketlerin ortaya çıkmasına çok etkin bir rol oynadığını belirtmemize fayda var. Bunu söylemişken hocam önce... ben bir araya girebilir miyim? Tam Tabii da buyurun. aslında hani savaşın çok önemli olduğunu, ekoloji hareketinin ortaya çıkmasında savaş karşı Tam da işte şimdi İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda yıkılan binalar, e... Ondan sonra bundan çok etkilenen hayvanlar, insanlar, e, tabii ki doğa, orada kullanılan e, mermiler, füzeler. Yani inanılmaz şey tabii ki e, yakın zamanda da Ukrayna, Rusya arasındaki savaşta yine bu böyle. E, aslında hani hep e, savaş plançoları insan merkezli bir şekilde insan... Ölen insan sayısı üzerinden veriliyor ama aslında o ölen insanların aynı zamanda habitatları yok oluyor. Oradaki kendisiyle bağlantılı tüm canlı, cansız, bütün ortam tahrip ediliyor aslında. Ve bunda da işte büyük şirketler zaten şeyine bakıyorlar. Yani sattığı silaha bakıyor ve o, onun envanterini tutuyor. Yani ne kadar silah satarsak o kadar iyi. Buradan şeye geçmek istiyorum aslında tam da savaştan bahsetmişken. E İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalardan kaynaklı e, yoğun İsrail bombardımanından kaynaklı e, son dönemde e, İsveçli e, iklim aktivisti, genç iklim aktivisti Greta Thunberg e, birçok yerde açıklamalar yaptı. En son Hollanda'da yaptığı açıklamada da birisinin mikrofonunu alması müdahalesiyle karşılaştı. Da biz buraya çevre eylemi yapmaya gelmiştik, politika yapmaya gelmedik diye. Yani bütün olarak baktığınızda bunu nasıl yorumlarsınız hani e, hatta e, şey de vereyim ondan sonra yorumlayın isterseniz e, Almanya'da bir sol e, gazetede e, şöyle bir şey e, söylüyor e, e, Tagess Zeitung e, Almanca'm çok iyi değil doğru muyum bilmiyorum ama e, şey diyor Grateutenberg e, fotoğrafın üzerine istenmeyen kişi başlığını kullanıyor haberde. istenmeyen kişi mi pardon kullanıyor? Thunberg konuşma kullan, konumlanışıyla diyor iklim hareketinin gerçek potansiyelini kullanmak yerine hareketin içine kama sokuyor diyor. yani Aslında o da bir solcu gazete olmasına rağmen buradaki politikayı ele, politikanın içeriği eleştirilebilir aslında bilemiyorum. Belki hani, diyelim ki tamamen Filistin ya da işte yanlısı hareket edip de mesela Hamas'ın orada eleştirilmemesi. Hamas'ın da dünya kadar insan öldürdü sonuçta ya da füze attı orada. O da bir ekolojik tahribata ve insan ölümlerine yol açtı. Hani eğer orada Hamas eleştirilmediyse tabii ki e, bu politik tutum eleştirilebilir ama bunu hani politika olmasın şeklinde çevre çevreci harekete zarar veriyor şeklinde soldu gazetenin de böyle yer vermesi bana ilginç geldi ne dersiniz? Ya ilginç aslında, şöyle ilginç. Aslında pek şaşırmamak lazım da, yani şu açıdan şaşırmamak lazım. E, batılı toplumların e, ya da e, batılı toplumların sözcülüğünü yapan e, iktidarların, yönetimlerin, e, gizli medya organlarının e, bazı konularda çift standart, e, çift standart diyeyim, öyle bir şekilde davrandığını, e, ekoloji meselesini salt e, böyle indirgemeci bir mantıkla, Sanki politikadan ayrıymış gibi değerlendirmek son derece kısır, son derece eksik. Çünkü ekolojik krizin ortaya çıkmasında etkili olan temel faktörlerden birisi bizim politik tutumlarımız. Yani bütün dünya devletlerinin ya da iktidarlarının doğaya ilişkin politikalarının bir sonucudur zaten bu ekoloji konuda. Hocam burada aslında şey, e, özellikle Batı medyası genel olarak, dediniz ya yani çifte standart, onun için şurada, şuradan girmek istiyorum. E, genel olarak sanki e, bu tür politik tutumların ya da başka politik tutumların, bu mülteci sorunu olabilir, e, etnik sorunla ilgili olabilir, ırkçılıkla ilgili olabilir, e, kadın sorunuyla ilgili olabilir, işte LGBT'yi aklarıyla ilgili, birçok alanda bir politik tutum alabilir buradaki e, aktivistler. Ama bunu sanki e, kit, e, iklim aktivizminin kitleselleşmesini engelleyecek bir şey e, gibi. Bu argümanla giriyorlar daha çok. Böyle yaparsanız kitle kaybedersiniz, yalnızlaşırsınız. Bunu yapmayın. İşte bu e, çevre hareketine de zarar veriyor gibi bir argümanla yaklaşıyorlar. E, burada belki e, alttan alta şey de mi var acaba? hani bu e, ne liberal çevrelerin e, iklim aktivizmi politikleşirse e, bu sistem karşıtı bir şeye dönüşürse çünkü şu anda dünyada en güçlü hareket bence iklim hareketi e, ve bak, sistem karşıtı demeniz çok önemli çünkü ekoloji e, hareketleri ne de aktivizminin e, temel e, şeyi hedefi zaten sistem bu mevcut sistemin anti ekolojist olmasıyla ilgili dolayısıyla sistem karşıtı bir hareket zaten ekoloji aktivizmi. Dolayısıyla burada bu sistemin e, yıtıcılığı, yani mevcut sistemin yıtıcılığı, e, anti-ekolojist tavrı, adaletsizliği, eşitsizliği, sömürünü, yoksulluğu beraberinde getirdiğini biliyoruz. Yani bu artık e, gayet neoliberal politikaların e, açık, net hali. Biz bunu, bu konuda artık e, net bir tavır olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki e, dünyanın bir tarafı zenginleşirken bir tarafı yoksullaşıyor. Bir tarafın doğası önemliken diğer tarafın doğası pek de bir önemi yok. Çünkü batılı toplumların tamam bu ekolojik aktivizmi, ekolojik düşünceler, bu fikirler batıda ortaya çıktı, sertildi, gelişti. Hala da oralardan metinler üretiliyor, hala bu ekoloji meselesinde duyarlılık oralarda daha da bir güçlü olabilir fakat bu onların haklı ve meşru olduğu anlamına da gelmez. Ya da onları, onlara bir ayrıcalık da tanımaz. Üçüncü dünya ülkeleri tabir edeceğimiz ya da gelişmette olan ülkeleri tabir edeceğimiz ülkeler, e, buralardaki yoksulluk, buralardaki kuraklık, buralardaki e, doğanın tahribatı e, ve özellikle batılı şirketlerin, ulus şirketlerin kendi fabrikalarını mesela uzak doğuya ya da daha üçüncü gelişmiş ülkelere kurması ama oralardan gelen finansla yine o finansı kendileri evet. e, istedikleri zenginliklerini harca, harcamaları e, Karşısında ekolojik aktivizmin zaten bir tepkisi olacaktı. Bunun bir adalet meselesi olduğunu bas bas bağırıyorlar. Tabii 1950'lerden itibaren özellikle de toplumsal ekolojistler de konuya çok vurgu yaptı. Dediği ki her şeyden önce ekoloji meselesi politik bir meseledir, bir toplumsal meseledir ve toplumsal sorunlarımızın bir sonucudur. Ve toplumsal sorunlar çözülmeden ekoloji meselesi zaten çözülemez. Ve bunun içinde. Ee, yeni bir e, ekoloji politik gerekiyor. Ee, ve bunun için de yeni bir felsefe, yeni bir e, paradigma gerekiyor. Ve en önemlisi de e, bu ekoloji meselesiyle adalet arasındaki ilişkiyi e, sorunsallaştıran, bunu gündeme getiren e, yeni yeni hareketler, toplumsal adalet hareketleri diyebileceğimiz e, evet. bunu kendine dert edilen e, ekoloji krizinin ilerleyen yıllarda, iklim ile birlikte ilerleyen yıllarda Orta koşakta yer alan 500 milyona yakın insanın kendi yerinden, yurdundan olabileceği ihtimal ya da öngörüsü beraberinde işte göç, yoksulluk e, gibi, açlık gibi, eşitsizlik gibi, adaletsiz gibi sorunları getireceği zaten öngörülmekte. Ve buna dair e, IPCC'nin raporları zaten ortada yani buna dair. E, bunu biliyor olmamıza rağmen, herkes biliyor olmasına rağmen ve bunu en çok da bakımlı toplumlar biliyor olmasına rağmen özellikle ekoloji meselesiyle politika sanki birbirinden ayırmak istemeleri, bunu bir sıklıkla gündeme getirmeleri, hep ekolojiyi sanki böyle masumane, işte nesli çocuklar oyunu gibi değerlendirme pozisyonları bilinçlidir. Yani ekoloji aktivizminin tam da kapitalizme karşı bir karşı sistem olarak, karşı bir hareket olarak, sisteme karşıt bir hareket olarak ısrarla bastırıyorlar gibi geliyor bana. Bunu şeyde de çok yapıyorlar. Ee, mesela diyelim ki e, Aydın'ın, Muğla'nın ya da işte Antalya'nın bir e, köyünde bir e, e, eko tahribat var, eko kırım var. E, sen doğal olarak hani bu gezegende yaşayan bir birey olarak ben buradan gidip ona hayır yapamazsınız bunu ve bu e, bir hak sorunudur. Buraya müdahale edemezsiniz diyebilme hakkım olduğu gibi ne bileyim belki buna Peru'daki bir insanın da gelip karşı çıkma hakkı olmalı belki de. Hani bu gezegende herkes yaşıyor. Benim de aynı zamanda orada ya da ben biraz ileri götürüyordum ama bunu biz Antalya'dan gittiğimizde ya da işte Muğla'ya Aydın'a gittiğimizde bize söylenen hani ya da oradaki köylü insanlara şu, şu deniyor: Teröristleri aranızda almayın tırnak içinde. Hani ekoloji aktivistleri yani doğasını savunma insanın bir terörizm olarak görünüyordu. yani şimdi bunu artık Dünyada yaygınlaştırmaya çalışıyor. İşte İngiltere çıkardığı yasalarla bunu terör eylemi olarak adlandırmaya çalışıyor. Sokakta yürümek bile Ekolojik yavaş. Ekolojik ya da vandajizm evet. diye kavramlar türü bunun için doğrudur. Ee, şöyle aslında, aslında bunun kökeni çok şey yeni değil aslında. Eski 1968'de e, Jared Hardy'nin Genk e, e, Kurtaran Sandalı Eti'yi dediği, zenginlerin içerisinde olduğu kayıtla ilgilidir. Yani şimdi bunu belki burada çok detaylı açıklamayabilirim. Ee, dünya bir gemiye benzetilir ve bu geminin içerisinde zenginler vardır. Ee, eğer daha fazlası alınırsa o gemi batacaktır. Ee, peki o geminin içerisinde kimler var? İşte batılı toplumlar var, zengin toplumlar var. Dolayısıyla üçüncü dünya ülkelerine yoksullara yer yok. Ee, nüfus sınırlaması meselesi eee ile ilgilidir aynı benzer durum. Yani dünya kime aittir sorusunu sorduğunu herkese aittir cümlesi çok ilk etapta mahzun gibi geliyor. Doğru. Herkese aittir ama fiiliyatta herkese ait değil. Evet. Batıllara ait. Yani batılılar bunu kendilerine mahsus olarak. ya yani Doğa deyince onların doğası. Siyaset deyince de onların siyaseti. Yani onlar yaptıkları her türlü politik faaliyetin meşru olduğunu savunuyorlar. Ee, bugün işte İsrail Devleti'nin Filistin'de yaptıklarını bir şekilde meşru olduğunu ileri sürüyor. Ne kadar meşru olup olmadığı tartışmalı. Ama biz projesiyonu biliyoruz. Basit bir gözlemle ortada bir savaş var ve insanlar ölüyor. Doğa yıkılıyor. Eee Yangınlar var, bombalar var, işte kimyasallar var, şunlar var, bunlar var vesaire falan. Hangi taraftan gelirse gelsin çok önemli değil. Ama acil ateşkes lazım dersin yok, değil mi yani bize? Bize lazım olan acil bir ateşkes ve adaletli bir anlaşma. Yani, evet, e, yani e, adalet lazım. Yani bütün dünya için e, adil bir düzen lazım. Ve e, tabii bunu söylemesi kolay ama inşasız evet. e, Mesela Mesele inşas, inşa meselesinde bitiyor. Ee, buradaki evet. durum da İngiliz'in yani e, ve e, İsrail savaşı'nı e, tabibden çok ilgi alanıma girmedi savaşı alanı ama ben ekolojik boyutuna değerlendiriyorum. Ben sadece sonu biliyorum. Her savaş e, özü itibarıyla en büyük ekolojik yıkımdı e, evet. dolayısıyla da engellenmeliydi e, ve evet. durdurulmalı. Hocam bunu böyle bağlayalım. Bir sorum daha olacak. Süremiz azaldı ki iki buçuk. Dakika ki, dakika. Falan kaldı. E, aslında şeyin konuşmak istiyorum. Bu ekosaboteleme eylemi olarak. Sanat eserlerine yöneldi Avrupa'da bir grup ekoloji aktivisti Hı. işte ünlü ressamların e, replikasyonlarına evet e, çorbalı saldırılar falan oldu e, bunu nasıl değerlendiriyorsun Hani bu iklim aktivizmine bir şey kazandırır mı kaybettirir mi yani sempati anti sempati açısından nasıl değerlendirebiliriz bunlar? Ya ben bu ürünlerin e, e, yani Yeni ve zamanı itibariyle doğru bulmadığımı belirtmek istiyorum. Çünkü ekolojik sabotaj her şeyden önce ilkesel olarak dört tane temel ilkesi var. Birinci ilkesi şu, diyor ki, geleneksel hukuk kurallarının meşruiyetini sorgulayan, sorgulamalı. Yani geleneksel hukuk kurallarını sorgulamalı. şiddet içermeyen eylemler olması lazım. Eylemin yöneldiği hedefler önceden belirlenmesi lazım. Ve örgütlü bir hareket niteliğine sahip olmaması lazım. Ve bu ülkeler çerçevesinde bir ekolojik sabotaj yapıldığını, yapıldığını ise ödemli e, yöneldiği, yani eylemin yöneldiği hedefler de anti-ekolojist olmak zorundadır. Doğaya zarar veren merkezler ya da fabrikalar ya da ne bileyim herhangi bir şeyse, bir kurumsa, güzel bir kişilikse ya da herhangi bir yerse, faaliyese ona yönelik olması lazım. Fakat sanat nesillerinin ekolojik tahribattaki rolü yok. Dolayısıyla bu tip eylemler benim kanaatimce e, iklim aktivizmine ya da ekolojik duyarlılığa ilişkin oluşmuş hassas duyarlılığı tersine çeviren, antipati uyandıran, hedef şaşırtan ya da asıl e, gerçek failleri görünmez sıkıldıran bir e, misyon taşıyor gibi geldi bana. Yani e, sonuçta kamuya ait, herkese ait e, belirli bir değeri olan, müzelerde ya da işte o galerilerde ve bütün insanlığa mal olmuş sanat eserlerine yönelik bu tip faaliyetler sırf iklim krizine dikkat çekmek bahanesiyle bu tip eylemlerin yapılmış olması doğru değildir. Yani ben kendi gözük ekolojik savukasın temel ilkeleri çerçevesine bakıldığında doğru değildir. Çünkü ekolojik savukas her şeyden önce Gerçektende doğaya veya çevreye zarar veren herhangi bir faaliyeti engellemeye yönelik olmalıdır. E burada öyle bir şey söz konusu olmadığı için iklim aktivistlerinin bu tür eylemleri, dediğim gibi gerçek failler, yani doğaya zarar veren failleri diyelim ya da faaliyetleri görünmez kılarsın. Ya da öyle söylüyor. Yani, ya da oluşmuş dünyalı da tersini söylüyor. Son cümleler açısından söyleyelim de onu şeye dikkat çekmek için yapıyoruz diyorlar. Daha çok savunuları. Sizin için bir sanat eseri bu kadar önemliyken doğa e, bu kadar önemli değil mi? Niye bu kadar veryansın ediyorsunuz da doğa yıkımı konusunda ses çıkarmıyorsunuz? Ama bu e, sanki metazorik bir şekilde insanların ses çıkarmasını sağlayamazsınız. Yani e, onları... Onlara başka yöntemlerle ulaşarak ben de size katılmıyorum bu anlamda. Onun için bu bunu söyledim, bu sayede söyledim. Yani metaforik bir şekilde olmaz yani o insanların e, ses çıkarması bir bilinç meselesi ya da bir e, eğitim meselesi ya da bir etkileşim meselesi. Bu bizim sağlamamız gereken bu bence. Diyelim son sözümüz olarak kapatalım hocam. Yani çok e, düz bir mantıkla bir şey söylemek istiyorum aslında son olarak. Şimdi UNICEF Açici tablosuna, işte açıcı tablosu yani çok güzel bir doğa tablosu pastora. <gülüyor> ee, şimdi doğanın sembolü, doğayı bize gösteren e, işte sanata faaliyet, insani faaliyetleri, yaratıcı faaliyetini konu olmuş bir e, tabloya, o tabloyu hedef göstermek, ona soru sorulatmak ya da herhangi bir şekilde saldırmak, e, doğrudan doğaya saldırmakla eşdeğerdir. Yani çok düz mü Tamam. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, e, Ağrınıza sağlık, emeğinizde sağlık. Müziğimize de zaman kalsın. <gülüyor> Sevgili Dünyanın Kalbi Durmasın, Türkiye'deki ilk eko eleştiren e, müzik örneklerinden birisi Aydilge'den dinliyoruz. Dünyanın Kalbi Durmasın. iki hafta sonra görüşünceye hoşça hoşçakalın.